وأحل لكم ما وراء ستكتب من غنفاتهن أجور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 Mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. صلاة المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله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 Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlarsa, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah'u yuridu en yetub aleykum ve yuridul lezine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 düşmanlık ve haksızlıkla bunu yaparsa onu ateşe koyacağız bu ise Allah'a çok kolaydır <gülüyor> Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. İntec tenibu kefer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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله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 والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزه انفاضوا انهضوا في المضاجع يضربوهم ويضربوهم فان أطع أنكم فلا إن كان كبيرا.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 Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. <gülüyor> bu gene muhte Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden Allah'ın kendilerine lutfundan verdiğini gizleyen kimselerdir Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık An Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenler de ahirette azaba duçar olurlar. Şeytan bir kimseye arkadaş olursa ne kötü bir arkadaştır o. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. <gülüyor> Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. İyilik olursa onu katlar. Kendinden de büyük mükafat verir. İzlediğiniz <gülüyor> Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Kıfır yoluna sapıp peygamberleri dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler. Yawme izin yevaddul lezine Ey iman edenler. Siz sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cüp ikende yolcu olan müstesna,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 Ya yeah, ay I... Kendilerine kitaptan nasip verilenlere baksana. Sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Altyazı <gülüyor> M.K. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Allah'a <gülüyor> emanet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 Küfürleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. MİNELLEZİNE HADU YUHARRIFUNE ELKERİME AMME WAZİİHİ VE YAKULUNE SEMİHNA VE ASAYNA غير مسمعين لي بألسنتهم لي أن I'm the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 آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا لِقِرْ لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن نُصْبِحَ نُهْوًا فَنَرُدَّهَا عَلَى ve s-sebt ve kâne emrullâhi Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını, dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, büyük bir günah iftira etmiş olur. İn Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez.'' Asıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.''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 جبت وطاعوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفرواها. onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın. Ulailke'llezine <gülüyor> la'anehumullah. tecize <gülüyor> Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Em lehum nasibum minel mülk fe izellâ yu'tûnen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 Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. فَمِنْهُمْ <gülüyor> مَنْ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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم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 Alladin fiha abden Allah size.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 Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağut'a inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde Tağut'un önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Elam tevrâ ilen Onlara Allah'ın indirdiğine ve Rasule gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. <gülüyor>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 Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma. Kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Ule!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 ''Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayırlı hem de daha pekiştirici olurdu.'' ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا Kim Allah'a ve Rasule itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. 我们 Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın. Bölük bölük savaşa çıkın yahut yakın savaşın. <Gülüyor>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 ''Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse, sanki sizinle onun arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım.'' der wana أَصَابَكُمْ An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 na ni nar i iman edenler Allah yolunda savaşırlar inanmayanlarsa tavut yolunda savaşırlar o halde şeytanın dostlarına karşı savaşın şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır ellezina amanu yuqatiluna fi sabili سبيل الطاهوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ أو ناسا كخشية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 الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون Qul <laughs> Qul Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Mâ asâbeke min hasenetin fe minallah وَعَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا Kim Rasûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince... Seni onların başına bekçi göndermedik. Ben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 Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık bulurlardı. Altyazı <gülüyor> M.K.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 وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِلْ أَمْرِ مِنْهُمْ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا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 Allah, ki ondan başka hiçbir tanrı yoktur, elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır? Asdeku minallahi hadife Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla yol bulamazsın. ve ma'alankum fi minan fi tin fi entinni rabbangu bima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 فَوْفَ فَتَنْ كُونُ نَسَاءٌ Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar, yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemediklerinden yürekleri sıkılarak size gelenler müstesna. Allah dileseydi, onları başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, bu durumda Allah size onların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir. <Sessizlik> وَعَتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ Ve inna tansalukum falan hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Bunlar, her ne zaman fitneye götürülseler, ona baş aşağı dalarlar. Eğer sizden uzak durmaz, sulh teklif etmez ve ellerini çekmezlerse, onları yakalayın, rastladığınız yerde öldürün. İşte, onlar üzerine sizin için apaçık yetki verdik. dur <Sessizlik> مَنْ كُلَّمَا جُؤ إِلَيْهِ فِتْنَتِ أَرْكِسُوا فِي ذَا وَإِلَّمْ وتدقوم حيث ثقفتم وهم واولائكم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 من أي قتلى مؤمن إلا خطأ. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلَّا أَيَّ صَدَقٌ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌ تِـمْ مِـنَ وَإِنْ كَانَ مِـنْ قُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا فَذِكْرٌ مُسَرَّ ش الر متتعَ تبَة مَِ اللهَّ وَوكان الله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 Oh!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 سويقا <تصفيق> Kendinden dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Derecatin min bu ve ve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 erkekler kadınlar ve çocuklardan aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler hiçbir yol bulamayanlar müstesnadır. İllen <Gülüyor> musta'fina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 ومن يخرج من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 وإذا كنت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 Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Hainlerden taraf olma. İnna anzalnâ ilayke'l-kitâb ve Allah'tan mağfiret iste çünkü Allah çok yarlılayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. <gülüyor> Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. <Gülüyor> İnsanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp kurarken o onlarla beraberdi. Allah yaptıklarını kuşatıcıdır. <Gülüyor>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 Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır. <Sessizlik> Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir. O mayyakseb ifm, fa inna mayyaksebuhu wa ala kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur <gülüyor>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 Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyenin fısıldaşması müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. La hayra fi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 Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır. <gülüyor> Onlar onu bırakıp yalnızca bir takım dişilerden istiyorlar. Ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar. <gülüyor> Allah onu lanetlemiş. O da yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim demiştir. Lanahullah. Ve qala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 Allah'ın yarattığını değiştirecekler dedi. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür.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 İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamayacaklardır. İman eden ve iyi işler yapanları,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 Ve kendisi için Allah'tan başka dost da, yardımcı da bulamaz. <gülüyor>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 İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Ve <gülüyor> men kor <gülüyor> bu göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır <gülüyor>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 Qülillah yufتيكم فيهن وما yutlâ عليكم في الكتاب في يتام النساء لا اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من والمستضعفين من الولدان وأن تقولوا لليتامى بالقص وما تفعلون من خير فإن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 ve Allah'tan korkarsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. وَاِنِ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْ لِذَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَضًا فَلَا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن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 çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. <Gülüyor> وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا Eğer eşler birbirinden ayrılırsa, Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir. Allah'ın lütfu geniş, hikmeti büyüktür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 سماءات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم. Oh. Kellen Allahu buani'n Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Wanillan giman fis sema وَكَفَى بِاللّٰهِ Ey insanlar! Allah dilerse sizi yokluğa gönderip başkalarını getirir. Allah buna kadirdir. اِنْ يَشَأْ يُلْهِبْكُمْ وكان الله Kim dünya mükafatını isterse dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Men keneni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 Münafıklara, kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. Münafıklara, kendileri acı bir azap olduğunu müjdele. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Altyazı <gülüyor>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 Mmm. Um...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 الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ رَبَّهُمْ صُحُفًا بِقُوَّةٍ فَإِن كَانَتْ لَكُمُ فَاسْأَلُوا مَنِ اِشْتَرَىٰكُمْ إِن كُنتُمْ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 Bunların arasında bocalayıp durmaktalar. Ne onlara bağlanıyorlar ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. İman edenler. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Yeah. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. اِنَّ <gülüyor>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 لا يوأصل لله فَأُولَئِكَ مَا Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. <gülüyor> وَكَانَ اللَّهُ شَاعِقًا عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ